Elhamdülillahi rabbil âlemin. Hamden kesîren tayyiben mübareken fîhi ale kulli hâlin ve fî kulli hîn. Ve salâtü ala selâmü alâ seyyidil evvelîn ve'l âhirîn Muhammed bin Mustafa ve âlihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsânin ve'z sıdkı ve'l vefâ. Emma ba'd. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Mustafa Selami Efendi Hazretlerinin bina etmiş olduğu bir mübarek ibadet hanede dersimizi yapıyoruz. Maksadımız salih kimselerin büyük Evliya Allah'ın zikirleri geçen yerlere anıldıkları yerlere Allah'ın rahmeti indiği için onların hayatlarını yad ederek o rahmeti rahmana nail olmak onların ruhlarını Rabbimiz şad eylesin makamlarını derecelerini daha ziyade yüceltsin onların manevi himmetlerine teveccühlerine masar olmak ve onların hayatlarından ve mübarek sözlerinden, nasihatlerinden istifade etmek. Bu maksatla büyük alimlerden Ebu Abdurrahman, Ebu Abdurrahman, Es Sülemi Hazretlerinin Türkçe'ye tercüme edilmemiş olan, çok kıymetli bir kaynak eser, menba olan Tabakat-ü okumaya karar vermiştik. Bu Tabakat-ü Sofiye ashab Kiram'dan ve Sahabe-i Kiram e, Tabi'inden, Tebe-i Tabi'inden sonraki Tebe-i Tabi'ni yani e, bunları müellif bir başka kitabında yazmış. Üçüncü merhalesi olarak Onlardan sonra gelen mübareklerin hayatlarını anlatmaya geçmiş ve böylece tabakat Sufiye isimli eserini meydana getirmiş. Beş tabaka halinde tertip etmiş kitabını. Her tabakada 20 büyük zatın hayatını anlatarak yüz şahsın hayatını ve eserlerini eserinin içine almış bulunuyor. Geçen iki haftada El-Fudayl İbn İyad Rahmetullah Aleyh'in hayatını ve sözlerini, nasihatlerini okumuş olduk. Şimdi bu hafta söz Zünnün-ü Hazretlerine geldi. Hem bu mübarek zatın, hem bu tekkeyi bina etmiş olan e, Mustafa Selami Efendi Hazretlerinin hem ondan sonra bu makamda irşad ile meşgul olmuş Efendim i İzam'ın hem kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Saidi i Bursavi'nin Gümüşhaneli dergahı Meşayihimizin ve silsilemize mensup ve diğer Turku Aliye'mizin silsilelerinden mensup büyüklerimizin ruhları için. Ve hasreten burayı ilk defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İstanbul muhakkak fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne mübarek ne iyi bir komutandır. Onu fetheden ordu ne mübarek ne iyi bir ordudur diye Evvelce kendi hayatında ileride olacak bir hadiseyi böyle müjdelediği için o müjdeye biz nail olalım, o şerefi biz kazanalım diye sahabe-i zamanından beri İstanbul'a daha aradaki beldeler, Müslümanlar tarafından fethedilmeden önceden burayı fethetmeye seferler yapılmış. O seferlerin birinde Peygamber Efendimiz'in mihmendarı mübareki Ebu el Ensari Hazretleri de cihat ve burayı fethetmek niyeti halisası buraya gelmiş burada vefat eylemiş ve bu beldeye Eyüp Sultan ismi verilmiş onun mübarek lakabından dolayı Ebu Eyüp olduğu için künyesi o beldemizin medari iftarı ve ahirette mahşer gününde cennete sevk edildiği zaman bir beldenin ahalişi o beldedeki i kiram önderi olacak onların arkasından gidecekler diye bildirildiği için bizim de inşallah cennete giderken önümüzde bayraklarımız ve önderimiz olacak olan o mübarek zat için ve İstanbul'da methum bulunan diğer sahabe-i kiramın makamı bulunan Yuşa Aleyhisselam'ın belki isimleri kaydedilmemiş olan Sayr Enbiya'nın ve Mürseli'nin ve nice nice Evliyaullah'ın ve hasreten yakınımızda türbesi ve makamı bulunan Abdülahade Nuri Hazretlerinin vesaire büyüklerimizin Fatihlerin, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhları için uzaktan yakından bu derslere gelen siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün geçmişlerinin sevdiklerinin, arkadaşlarının, yakınlarının ruhları için bir Fatiha-i Şerif'e okuyalım. 11 İhlas-ı Şerif hediye edelim ruhlarına. Öyle başlayalım buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zünnun el-Mısri Zünnun iki kelimeden meydana geliyor. zu ve nun kelimelerinden meydana geliyor. Zünnun birleşik bir kelime oluyor. Birleşik bir kelime oluyor. Zünn'ün lakabı Yunus Aleyhisselam'ın lakabıdır aslında. Yunus Aleyhisselam, Musul civarında, Ninova denilen bir şehrin ahalisine gönderilmiş peygamberlerden bir peygamberdir Aleyhisselam. Kendisi bir gemiye bindiği sırada denize atıldığı ve balık yuttuğu ve sonra da onu karaya çıkartmış olduğu için Nun Arapça'da çeşitli manaları var, balık manasına da geliyor. Hokka gibi böyle Nun harfi Hokka'ya benzediği için mürekke konulan Hokka'ya da deniliyor. Bilmiyorum balıkla böyle Nun harfinin bir benzerliği var mı? Balığa da Nun deniliyor. Zünnun yani o balıkla o macerası olan o peygamber. Yani Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam'ın lakabı muhakkak ki hayatını şimdi okumakta olduğumuz Mısır'da Zünnun da Zünnunil Misri de tabi o o ismi o Yunus Aleyhisselam'dan dolayı vermişlerdir buna. Yani kimimizin adı Musa oluyor, kimimizin Yakup oluyor, kimimizin Yusuf oluyor. Bir peygamberin adını veriyorlar. Onun şefaatine ereriz inşallah diye. Kimimizin Ahmet oluyor, Mahmut oluyor, Muhammed oluyor. Zünnün. Demek ki geçen haftalarda da biraz dersimiz Arapçayla da ilgili bilgiler vererek böyle devam ediyordu. Bir şahsın tanıtılması için kullanılan dört şey oluyor. Bir, nereli olduğunu gösteren bir kelime oluyor. Bir, kendisinin asıl adı oluyor. Bir, künyesi oluyor. Bir lakabı oluyor. Demiştik. Mesela, Peygamber Efendimiz'in asıl adı Muhammed. Ama künyesi Ebu'l Kasım. Ebu'l Kasım. Efendim, mesela, Bu zat-ı muhteremin de bir ismi var. Aşağıda onu göreceğiz. Ve minhum zünnun, ibne, zünnun ibnu İbrahim el-Mısri. Ve minhum yani bu hayatları anlatılan mübarek evliyaullah'tan, meşayihten, sufilerden bir tanesi de zünnundur. zünnun. Nun, muzaafun ile onun için eser okunacak. Zünnûn ibnu, ib'in kelimesi zû gibi merfu olacak. İbrahim, İbrahim'in sonu mansup olacak. İbrahim, gayr-ı olduğu için. Zünnûn ibnu İbrahim el-Mısriyyü. Şimdi, zünnün lakabı oluyor. Bu zatın Babasının adı İbrahim olduğu buradan anlaşılıyor. İbni İbrahim dendiğine göre Mısır’ı ile Mısırlı olduğunu gösteriyor. Ebu Feiz, Ebu Feiz diyelim bize harfiyle benzetiyoruz da tarifini biraz. Ebu Feiz, bu da lakabıymış, e, künyesiymiş. Ebu Feiz, Feiz’in babası. Şimdi demiştik ki böyle Ebu’lu kelimeler bazen hakikaten. Evladın ismi olur. Mesela Ebu Kasım, Peygamber Efendimiz'in çocuğu Kasım. Ebu Kasım, Kasım'ın babası demek oluyor. Bazen de mecazi manada olur. Mesela Ebu Zehep derler. Zehep altın demek. Altın babası. Bu artık altın altının babası manasına değil de altının çok manasına geliyor. Ebu Feyz de Feyz'i çok manasına geliyor olabilir. Feyz adında oğlu da olabilir. O belli değil. Bilmiyoruz yani. Şu anda belli değil. Ebulfez imiş künyesi. Eboluk şeyler künye oluyordu. Künyesi Ebulfez imiş. Lakabı Zünnun imiş. Babasının adı İbrahim imiş. Mısırlıymış. Ve Yukalu Bazıları da diyorlar ki deniliyor ki bu zat hakkında Sevbanın oğlu İbrahim. Yani ismi Pertekse ile Sevban, babasının adı İbrahim. Yani ee, zünnün isim değil lakapsa sevban isim olmuş olur o zaman. Ve zünnuni lakabun. Zünnün kelimesi lakaptır. Yani asıl isim değildir. Bir insan mesela çok faziletli olur. Ona Ebul Fazail, fazail derler. Faziletler babası. Yani birçok fazileti kendisinde toplamış fazilet bakımından zengin insan manasına. Bu da zünnün lakabı, sevban ismi İbrahim babasının ismi, Mısri nereli olduğunu gösteren kelime, efendim e, ve yukarı el feydubnu İbrahim. Bazı böyle diyenlerle çıkmış, denilmiş ki, kendisinin ismi Feyz'dir ve babasının adı İbrahim'dir. Feyz'in de İbrahim'de denilmiş. Tabii insanların hakkında çeşitli rivayetler olabiliyor. Bugün Bizim kendimizin karşılaştığımız, yaşadığımız bir olayı bile üç beş arkadaş görmüş olsa farklı rivayetler çıkabiliyor. Gazetelerde bir olayı birisi başka türlü anlatıyor, bir başkası başka türlü anlatıyor. Tarihten böyle olaylar, böyle farklılıklar gelir bize. Yani bu, bu şahsın ismi hakkında böyle çeşitli rivayetleri toplamış oldu. İlim adamı olduğu için bütün topladığı bilgileri bize sunuyor. Ya ismi Sevban, ya feyiz, lakabı efendim Mısırlı. <Sessizlik> Semih'tü aliyen, aliye'n İbne Umar Ebni Ahmed Ebni Mehdi El Hafız Filancadan işittim diye o şundan işitti, o bundan işitti diye bir liste veriyor. O listeleri artık biz okumayacağımızı söylemiştik. Bizi doğrudan doğruya e, ilgilendirmiyor. Kara'a aleyye Ebu Ömer el-Kindi'yi. Ebu Ömer el-Kindi bana efendim okuttu şeyi. Kendi bir kitabı var bu zatın. Fi kitabihi a'yanül mevali. O kitabını bana okumuştu. Ben onun önünde diz çökmüştüm. O kitabını bana okutmuştu. Şimdi bu bizim eski alimlerimizin adeti kendi yazdıkları kitabı, matbaa yok. Matbaa yok. Kendi yazdıkları kitabı yazdırıyorlar karşısındakine. Kendisinin nüshası elinde. Bu müellifin kendi kitabı. Karşısındakilere de yazdırıyorlar. Efendim, sonra o yazdıranı karşısına alıyor. Böyle bir sürü talebe alıyor. Oku bakalım diyor. Okuyor o. Yani bu müellifin kitabına baktı. Daha önceden yazdı. Matbaa yok. Eliyle yazdı yazdığını bu zata okuyor. O da böyle pür dikkat. Kelimesi kelimesine elinde kavuş kalem. Böyle pür dikkat. Kara Aleyye dedi. Yani o şahıs müellife okumuş kitabını. Not almış. Kendi defterine yazmış. Bakalım doğru mu yazdım? Hocam beni bir dinler dinles, dinleyiniz gibilerden ona e, şey yapmış. Bütün kitapları eski böyle ciddi kitapları bu usullerle böyle rivayet etmişlerdir. Yani yanlışlık olmasın, düşme olmasın, atlama olmasın, eksiklik olmasın, değiştirme olmasın diye kitapların sıhhatli bir şekilde bize kadar gelmesini veya kendilerinden sonraki nesillere intikal etmesini sağlamak için İslam alimleri bu titizliği göstermişlerdir. Ve kitabı sonuna kadar okuttuktan sonra, hani biz burada mesela bilmiyoruz kaç hafta bu kitabı okuyabileceğiz ama bu kitap benim kitabım olsa, siz de bunu her hafta yazıyor olsanız, bu kitabı sonuna kadar ben size okutsam, bitirsem, şimdi siz geleceksiniz bana bu sefer, hocam bu kitabı biz size okuduk, ee, yani tamamen karşılaştırmalı. Şunu arkasına bir imza ver de, bir imza atıver de bu kitabı sizden okuduğumuz ve bizim yazdığımız kitabın da eksiksiz tamam olduğu anlaşılsın diyecek. Ben de diyeceğim ki bu kitabı bu zat bana başından sonuna kadar okudu. Ben de dinledim, düzeltmeleri yaptım, tasihleri yaptık. Bu kitap benim yazdığım kitaptır, eksiyi fazlası yoktur, tamamdır diye bir imza atacağım oraya. O da o kitabı artık benden, ben de ona müsaade edeceğim. Benim bu kitabımı benim olmadığım başka şehirlerde sen başkalarına okuyup anlatabilirsin. Onlara da böyle sağlam bir imzalı bir usulle devredebilirsin diyeceğim. Kitaplar böyle gelmiştir bize kadar. Hatta 5-10 sene önce veya daha fazla önce Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den bir Türkistanlı alim geldi bana. Hocamıza gelmiş. Bizim hanemizi de şereflendirdi. Efendim Ankara'da. Konuştuk. Diyor ki ben Buhari Hazretlerinin kitabına kadar giden böyle rivayet zincirine sahibim. Efendim, Delailül Hayratın müellifine kadar giden zincirine sahibim yani böyle an annesine yazılı şeyine sahibim. Elimde o kitabın öyle müsaadesi var, bu kitabın böyle bir müsaadesi var, öteki de kitabının şöyle bir müsaadesi var. İşte bu bizim İslam alimlerimizin eserlerin içine başkası tarafından bazı şeyler sokuşturulmasın, bazı şeyler çıkartılmasın, eserler sağlam olsun diye başvurdukları ilmi metotlar bunlar. Bunları da bilmiş oldum. Kara Aleyye sözünün manası bu. Yani ben müellifin kitabından aldım, yazdım defterime. Bir de bu doğru mu, yanlış mı diye ona okudum. O da tasdik etti demek. Yani bu sıradan bir şey değil yani. Çok güzel bir metodu gösteriyor. Onun için hadisler bize kadar sağlam gelmiştir. Onun için rivayetler bize kadar sağlam gelmiştir. Onun için böyle ben bunu filancadan işittim o Filancadan işitti diye böyle her şey senetli ispatlı delilli ve sağlam oluyor. Hiç havadan konuşmak, bedavadan böyle, işte böyle duydum canım, filan yok. Yani Kelimesi kelimesine çok dikkat ediyorlar. Yani ismi feyz mi, sevban mı, zünnün mu, her şeyi böyle görüyorsunuz. Bu tabi Peygamber Efendimiz'in zamanı değil, daha sonraki zaman ama o zamandan beri hadisi şerifleri o kadar sağlam bir şekilde rivayet etmeyi kendilerine töre haline getirmişler ki bu mübarek alimler böyle geliyor işte. Yani o bakımdan bu izahatı verdim size ve bilinsin bu. Bizim şimdi bir kitabı alıyoruz. Diyelim ki Necip Fazıl'ın Çöle İnen Nur kitabı. Alıyoruz alıyoruz okuyoruz sayfasının bir yerinde. Ya karşı sayfa burayı tutmuyor. Doğru mu yanlış mı? Yani matbaada bir, bir fasükül mü çıktı? Eksiği mi var? Fazlası mı var? Bilmiyoruz. Nüellif fakaten böyle dedi mi demedi mi? Filanca şahıs bir kitap yazmış oluyor. Bir baskısında satırlar var. İkinci baskısına bakıyorsunuz ya kasten ya unutma yoluyla bir paragraf atlanmış. Yani bu gibi şeylere fırsat vermemek için ilmi sağlam esaslara bağlamış. Allah hepsinden razı olsun bu alimlerimiz. Kelimesi kelimesine söylediği sözün sorumluluğunu bilerek ve yalan bir şey söylemeyin, yanlış bir şey söylemeyelim, söylemeyelim diye her türlü tedbiri alarak ilimleri bize kadar getirmişlerdir. Şimdi bu eee isimli efendim Ebu Ömer Elkindî isimli şahıs fi tabii Ayanül Mevali. Ayanül Mevali diye bir kitap yazmış bu şahıs. Ve o bana okudu. Ya yani daha doğrusu işte ondan ben böyle bu usulle bu bu bilgiyi oradan aldım demiş oluyor. Ayan bir beldenin efendim gözde insanları demek. Ayın göz demek, ayan göz gözde insanlar. Yani ilk göze çarpan, ön planda gelen insanlar demek. Mevali de mevla kelimesinin çoğulu. Ayanül mevali yani mevlaların mevlaların en önde gelenleri. Tabii biz Mevla kelimesini sadece allah Teala Hazretleri için kullanıyoruz. Bizim Türkçemizde şu anda biz ya Mevla dediğimiz zaman yani ya Allah demek istiyoruz. O manaya kullanıyoruz. Ama Araplar da Mevla anlaşmalı iki insana derler. Yani bir köledir, efendim bu da efendisidir. Arasında bir anlaşma, bir bağlantı vardır. Kölelik-efendilik bağlantısı vardır. Efendim bu bunun Mevlasıdır. Bu da bunun Mevlasıdır. Çünkü aralarında böyle bir vela, bir efendim bağ olduğundan Mevla onun için bazen köle manasına gelir, azatlı köle manasına gelir, bazen efendi manasına gelir. Köle ile efendi anlaşmışlardır. Köle kendisinin hürriyetini sağlayacak işlemleri tamamlamıştır, azad olmuştur. Ama filanca adamın kölesi olarak tanınır filancanın Mevlası derler. Yani filancanın kölesiydi ama sonradan hür oldu demektir. Ve o ilk patronuna da sahibine de ona da Mevla derler. O ona hitap ederken ya Mevla'ya der. Yani ey efendim demek. Mevla böylece hem efendi manasına geliyor Arapçada normal kullanışta hem de köle manasına geliyor. Enteresan bir kelimedir. Yani Arapça okumuş biraz böyle okulda fakültede bulunan kardeşlerimiz bunu bilsinler diye. yani mevali demek yani köleyken sonradan azad olup şöhret kazanmış, böyle bir mertebe kazanmış, kimseler hakkında yazmış bu kitabı anlaşılan. Bunların önde gelenleri Aya'nül Mevali diye bu kitapta toplanmış. Bu kitapta diyor, şey yaptı bana okudu e, o falanca şahıs ve dedi ki orada Fezzekere Fihi orada kaydetti, zikretti ki ve minhum zünnû nibnû İbrahimel ahmîmî işte bu köle iken arzod olup da bir yüksek mertebe kazanmış meşhur kişilerden birisi de İbrahim oğlu Yunnun el Ahmimidir diye o adam o kitabında bana bunu kaydettirdi. Mevla Mevlem Kureyş'in Kureyş kabilesinin azatlık kölesi olarak Yunnun ibni İbrahim el Ahmimi diye bu şahsın adını o kitapta bana okudu. Ben o kitapta gördüm. Yani o kitapta vardır demek istiyor. Özetleyecek olursak alimin birisi meşhur e, azatlı kölelerin hayatına dair <gülüyor> Ayanül Mevali diye bir kitap yazmış. O kitabın içinde de bu zünnün Mısır'ı geçiyormuş. Demek ki bu Zünnün-ü Mısır'ı neymiş? Efendim azatlı kölelerden izahatiymiş. Nevla-l-Kureyşin Kureyş kabilesinin azatlı kölelerindenmiş. Ve kâne ebu İbrahim, i̇brahim Nobiyen. O babası İbrahim diyorduk ya, o babası İbrahim Afrikalıymış. Nube denilen bölgedenmiş. nöbe denilen bölge, Mısır'ın ekvatora yakın kısmı. Nil nehrinin çıktığı kısım, 3 milyon kilometre kadar büyük bir bölge. Şimdiki e, Sudan'ın kuzeyi Mısır'ın güneyi olan bölgeye e, Nobe diyorlar. Bu Nubi yani babası İbrahim Nubi yani o mıntıkadan esir alınmış. Onun oğlu bu Zünnün, Zünnün Kureç kabilesine mensup bir kimsenin esiri olarak yani Öyle şey yapmış. Ondan sonra azad olmuş. Şimdi şeyin İslam tarihinin önemli özelliklerinden birisi de burada görülüyor. Tabii bu İslam için büyük şereftir. Bakarsınız böyle harflerde esir alınmıştır, köledir, şeydir. Fakat Müslüman ilk nesiller, Ashab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, o çok ihlaslı insanlar kölelerini öyle güzel terbiye etmişlerdir ki Müslüman olmuşlardır bu köleler ve sonra bazı çok büyük alim olmuş, Çok büyük, çok meşhur kimse olmuştur. Çok da iyi yetiştirmişlerdir. Köle demek ki yani İslam diyarının dışarı, dışındaki bir yerden oraya gelmiş kimse demek ama sosyal bünye o kadar kuvvetli ki, cemiyetin bünyesi o kadar sağlam ki, iman kalplerde o kadar canlı ki, hareketlerde o kadar İslam pırıl pırıl parıl diyor ki köleler Müslüman oluyor, Habeş olduğunu unutuyor, efendim Rum olduğunu unutuyor, Mısırlı olduğunu, başka şey olduğunu unutuyor. Hepsi İslam'a sımsıkı bağlanıyor ve bakıyorsunuz kölelerden meşhur fakihler yetişiyor. Kölelerden meşhur alimler yetişiyor. Kölelerden meşhur sofiler yetişiyor. Bu İslam'ın güzelliği. Yani köleyi arslanlara par parçalattırmamış İslam. Yani e, şeyde efendim stadyumlarda eee Stadyumlarda eğlencesi için maskara etmemiş. Köleleri insan etmiş. insanlığa kazanmış. Köleyi öyle güzel yetiştirmiş ki alim olmuş. Bu kölenin sahibi için de büyük bir şereftir. Kureyş'in kölesiymiş ama ondan sonra Zünnunu Mısır'ı olmuş. Yani e, gönüller sultanı olmuş. Köleyken gönüller sultanı olmuş. Ahmim Ahmimi diyor. Evet Mısır'da bir şehir adı. Nil kenarında, efendim Aswan'ın daha güneyinde Ahmin bir şehir adı. Tılsiye ee, senete Kamsin ve Erbağine ve Miyeteyin Zünnun Hazretleri 245 senesinde vefat etmiştir. Bu 245 senesini iyi gösterir. Peygamber Efendimiz'in hicretinden sonra kaç kameri yıl geçtiğini gösterir. Biliyorsunuz yıl başhoca ya hicri olur ya kameri olur. Kameri yılda esas kameri takvimdir. Yani kameri aylardır Recep, Şaban, Ramazan, Zilhicce, Muharrem, Safer filan. Şemsi yılda da güneşin efendim şeyi eee bir sene içindeki güneşin etrafında dünyanın dönmesinden aynı noktaya geldiği zamana kadar geçen 365 günlük zamandır. Kaneri sene 354 gündür. Şemsi sene 365 gündür. Küsuratını bırakırsak. Yani şemsi güneşe göre olan sene 11 gün. Biraz daha... Uzun sürmüş oluyor. Kameri sene yani 12 defa ay oluyor bir de 11 gün artıyor yani şeye göre. Şemsi seneye göre. Demek ki 245 tane kameri sene geçmiş. Tabii bu 11 11 gün 11 gün 11 gün fark ede ede bu 245'in içinde kaç tane 11 varsa o kadar sene eksik olacak. E, hicri sene düşünecek olursak 622 yılında Peygamber Efendimiz hicret etti 622'nin üstüne 245'i ekleyip bulamayız 245'i ilk önce içinde kaç tane 11 var o kadar düşeceğiz rakam olarak ondan sonra şeyi, e, ekleyeceğiz. 622'ye bulduğumuz rakamı ekleyeceğiz 859-860 eder yani miladi 859-860 yıllarında Zünnun Hazretleri vefat etmiş Peygamber Efendimiz 632'de vefat ediyor, 732, 100 sene geçmiş, 832, 200 sene geçmiş, 859, 860, yani 2 sene, 200 sene, bir de 30 sene, 230 sene kadar sonra Peygamber Efendimiz'ten sonra vefat etmiş olan bir sene. Demek ki iki asır geçmiş Peygamber Efendimizin zamanda. Peki ondan önce geçen, yaşamış büyük Evliya Allah'ın hayatlarını niye okumadık? Bu kitap oradan başlamıyor. Bu üçüncü tabaka şeyden başlıyor da onda. yani evvelkileri yazan ana kitabı elimizde değil bu müellifin buradan devam ediyoruz biz İşin doğrusu ne yapmaktı peygamber efendimizin hayatını anlatmaktan başlamaktı burada işin en doğrusu çünkü güzeller güzeli olgunlar olgunu büyükler büyüğü evliyaların baş tacı peygamber efendimiz ondan başlamamız lazımdı Ondan sonra Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'i anlatmamız lazımdı. Sahabe-i Kiram'ı anlatmamız lazımdı. Ondan sonra Tabi'ini anlatmamız lazımdı. Tebe-i Tabi'ini anlatmamız lazımdı. Biz şimdi şeyden başlamış oluyoruz. Yani filmin üçüncü kısmından başlamış oluyoruz. Yani orta başından <gülüyor> başlamış olmuyoruz. Kezalike ahbereni Ali İbni Umar'a ahbereni el Hasan İbni ve Şiqinil icazeten Haddesini cebelü tübnü Muhammediniz dinis sadisi haddesena Abdullah bin Said dipni Küseyri bin Useyir izalike yani bu 245 senesinde vefat etti. Onu kimden duyduğunu yazıyor. O bana o bana bunu filanca şeyde ona filanca söylemiş, ona filanca söylemiş diye safa sağlam ...şeylerini gösteriyor, isimlerini gösteriyor... ...aşağıda da hepsi hakkında... ...bu zatlar kimlerdir, nerede yaşamışlar... ...nasıl insanlardı... ...efendim, güvenilir... ...insan mıydı, hangi kitabı yazdı... ...aşağıda da bilgileri var... ...mesela, Ufeir demiş... ...B harfi koymuş... ...efendim, bu da Mısırlıymış... ...babasından rivayet edermiş... ...o da... E, ...Ali İbni Kadit... ...veya Kudeyt'ten... ...o da falancadan rivayet edermiş ve makbu e, e, güvenilir kimselerden şey yaparmış. Fakat e, diyor la icuzul ihticacı bihi çünkü di, söz, sözleri bazen altını üstüne getirip karıştırıldı filan diye de aşağıda birisinin şeyi var. Efendim e, ondan e, Ebu Avane sahih isimli kitabında rivayetler almıştır diye şey yapıyor. Şimdi bu bizim eski alimlerimiz rahmetullahi aleyhi ecmain bir insan rivayeti sapasağlam doğru mu rivayet etmiştir? İhtiyarlamış mıdır? Ömrünün belli bir yaşından sonra rivayetleri karıştırmaya başlamıştır? Yoksa gevşek midir? Şey midir? Hepsini söylerler. Dobra dobra. Çünkü ilim Allah için doğruyu söylemeye mecburuz diye, yalan olmasın diye her şeyi çok güzel şey yaparlar. Onun için İslami ilimler, kitaplar böyle kale gibi sağlamdır. Üvekıyla mâde senete semanin ve erba'in şöyle bir rivayette var. Denildi ki, bu Zünnun Hazretleri 248 senesinde öldü. Böyle de denildi. Yani 3 sene fark var arada. Böyle diyenler de olmuş. Ve esnedel hadise Zünnün-ü Mısri Hazretleri hadisleri rivayet etmiş. Yani Nasıl rivayet etmiş? Bizim size hadis okuduğumuz gibi mi? Hayır. Silsilesi olarak böyle anne ile gayet hadis ilminin metoduna uygun bir tarza o, o ondan, o ondan, o ondan kayıtlı mazbut bir tarza hadiste rivayet etmiştir. Bu Sülemi Hazretlerinin metodudur. Bir, bir şahsı anlatırken hayatını anlatır, ismini söyler, beldesini söyler, babasını söyler filan. Ondan sonra en şerefli durumu, hadis rivayet etmiş olması olduğu için, bu adamın hadisçiliği de vardır. Hadis de söylemiştir diye, hadis, rivayet ettiği hadislerden bir örnek verir. Şeyde de yapmıştı, El-Kudayli Iyatta da yapmıştı, bir hadis söyle, yazmıştı orada. Şimdi burada da bu hadis rivayet etmiştir, bu hadisçiliği de vardır, bu Zünnün Hazretleri'nin demek istiyor. Ve onun şeyini veriyor, efendim, rivayet zincirini veriyor. O zinciri biz Efendim şey yapıyoruz, kestirmeden ahberena Sulayh suleyhinil feyyumiyyü ahberena zünnunil zünnunil mısriyyü o şahıs zünnundan duydu diye en sonunu söylüyoruz anillensiblesaadin annafiin anibni ömera zünnuna da nereden gelmiş bu bilgi? Onu da veriyor bak nereden gelmiş bu hadis-i şerif? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan efendim tabiinin meşhurlarından nafi almış. Bu hadisi yazmış, öğrenmiş, nakletmiş. O ondan da Leys İbn Sa'd öğrenmiş, yazmış. Zünnun da o zattan öğrenmiş. Demek ki İbn Ömer'le aralarında efendim iki kişi var. Yani rivayet zinciri olarak Hazreti Ömer'in oğlundan gale yani Zünnun. Zünnun dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veyahut e, i̇bn Ömer en sonda olduğuna göre rivayetin şeyinde i̇bn Ömer dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu E dünya sicnül mümini ve cennetül kafir Bu senet zinciriyle Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor şimdi Zünnün Hazretleri Başka kitaplarda da vardır. Abdullah İbni Ömer'den çünkü muhtelif kimseler duymuştur. Muhtelif zincirler halinde muhtelif hadis âlimlerinin kitaplarına kadar gelmiştir bu bilgi. Bu hadisi biz başka yerden de ezberimizde biliyoruz. Burada da Zünn'ün hazretlerinin rivayet etmiş olduğu bir e, bilimsel malzeme olarak karşımıza geliyor. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Başka hiçbir yerden duymasaydık sırf bundan duymuş olacaktık ama çok şükür ki başka kaynaklardan da bu hadis bize ulaşmış. İlm ilme hevesi insanlar çok herkes almışlar, yazmışlar bize kadar gelmiş. Dünya siz mümin, dünya müminin zindanıdır ve cennetül kafir, kafirin de cennetidir. Dünya yani şu yaşadığımız hayat, dünya kelimesi söylemiştim bir vesileyle geçen seferlerde yeryüzü manasına değil. Yani ona arz diyorlar. Arz diyorlar. Arz ve sema. O manaya değil. Dünya şu içinde bulunduğumuz şu hayat. Şimdi biz, biz hepimiz dünyadayız. Ölecek ne yapacağız? Dünyadan geçtik ahirede. Bu hayattan öbür hayata geçtik yani. Şu anda dünyadayız. Ölünce insan öbür aleme geçiyor. Halbuki gene yeryüzüne kalır. Kabri yeryüzünde, cesedi yeryüzünde yıkanmış, kefenleniyor, henüz daha yeni ölmüş, yatağında yatıyor. Yani Ama dünyasını değiştirdi. Dünya gitti ahirete. Yani dünya kalmadı artık. Onun bu hayatı bitti, öteki hayatı geçti. Dünya, yani şu hayat, şu bizim nefes alıp da sürdürmekte olduğumuz bizim bu hayat, sicin mümin, müminin hapishanesidir bu. Sicin, hapishane demek. Evet, müminin hapishanesidir ve cennetül kafir kafirin de cennetidir. Neden hapishanesidir? Çünkü burada çamur vardır, soğuk vardır, harp vardır, anarşi vardır, kavga vardır, yokluk vardır, açlık vardır, hastalık vardır, sıkıntı vardır, ert vardır, üzüntü vardır efendim. Ahirette mümin cennete gidecek. Cennette bundan hiç birisi yok. Cennette ma la re'et ve la üz'ünün semiat ve la hatara bir bali'e hadi. Hiç kimsenin gözlerinin görmediği, hiç kimsenin kulaklarının duymadığı, hiç kimsenin gönlüne, hayaline gelmedik, hayaline sığmayacak muhteşem, maazzam, türlü sonsuz nimetler var. La yerenne fî haşem ve la zemher Orada şey çekmeyecek insanlar, böyle şiddetli sıcak, oh, pof, aman terledim, soğuk bir şey yok mu, böyle bir şey yok. Fazla bir üşüme de, titreme de aman bozduyanlar cennete girmeyecek. Kadınca oluyor. Peygamber Efendimiz karşısında. Kendisi ihtiyar, yaşlı. Peygamber Efendimiz ihtiyarlar cennete girmeyecek diyor. Yani şimdi bir mümin cennete giremeyeceğini anlayınca telaşlanmaz mı? Üzülmeye başladığı sırada hemen açıklıyor Peygamber Efendimiz. Gençleştirilecek. Otuz küsür yaşında ömrünün en güzel halinde. Yani ne çocuk ne tam gelişmemiş, ne de ihtiyarlamış da artık şeyi, ağrısı, sızısı falan başlamış. Böyle bir durum yok yani. En güzel haliyle. Yani ihtiyar halinde beli kambur mu olacak? Bastonla mı gezecek? Böyle e, romatizmalı mı olacak? Beli ağrıyacak? Dişi ağrıyacak? Hayır. Hiçbir üzüntü yok. Hiçbir şey yok. Şimdi orada her türlü nimet olduğundan burada da her türlü meşakkat zevk ve sefa, cefa ile, cevri cefa ile karışık olduğundan, şimdi burada bir insanı tuttun mu ne oluyorsun? Hapiste tutmuş gibi oluyorsun. Burası hapishane. Koy versen, millet durur mu burada dost doğru? Cemlete gitmek ister yani. Şöyle bir tane, bir tane şöyle bir manzarasını bir rüyada gösterseler, bir mümine, onun artık bu dünyada etrafa bakacak hali kalmaz. Bakarsın böyle bir mahzun, gülmüyor, konuşmuyor. Hiçbir şeyden tat almıyor. Neden? E cenneti gösterdiler. Aklı fikri oldu. Hurilerden bir tanesini gösterseler, bir parmağını gösterse... Hurilerden bir tanesi dünya ehline parmağını gösterse... Bütün yerler gökler, yeryüzü, her tarafı ışıl ışıl aydınlanır diye deniliyor. Onun için... Burası müminin... Hapishanesi oluyor. Neden? Her türlü nimeti öbür tarafta... Bırakın beni, tutmayın, oraya gideceğim demek isteyen bir insan burada duruyor yaşayacak. Belli bir eceli var, müddeti var yaşayacak. Ondan sonra gidecek. Onun için burada hapiste bu. Kuş kafesteymiş gibi. Efendim oraya gidemiyor gibi. Ama dünya e, dünya sicmin mü'mini ve cennetül kafir. Kafirin de cennetidir. Neden? Kafir öldü mü? Bu dünyayı değiştirdi mi? Ahiret hayatına geçti mi? Kabirde başlayacak azabı Kapıra, kapı Kabire girerken kafasına topmayı yiyecek. Tabiri iki cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Mahşer gününde de mahkemeyi kübradan sonra dost soru cehenneme sevk edilecek. Cehennemde de hümfiha halidun ebedi kalacak, cehir cehir yanacak. Yani gözünü kapattı mı bir daha burada gördüğü yarım yamalak zevklerin, şefaların kokusunu bile görmeyecek. Tadını bile tatmayacak. Bitti yani işte. Onun için burası onun cenneti. E bu dünya bu kadar kusuruyla, eksiğiyle cennet olur mu? Olmaz ama ahirette göreceği muazzam ve sonsuz, bitmez, tükenmez felaket ve ceza ve azaplardan onunla mukayese edecek olursak burası azaplara bakılırsa kafir için cennet gibi yaşayacak işte biraz burada ondan sonra olup gidecek ahirete de gözünü kapatır kapatmaz azabı görmeye başlayacak. Tabi bu bir hadisi şerif Zünn'ün rivayet etti diye buraya aldı. Rahmetullahi hadisi rivayet ettiği hadistir diye aldı. E, kitabın müellefi Süleymi Hazretleri. Tabi biz de bu hadisi şeriften almamız gereken dersi alabiliriz. Efendim, hafızamıza iyice yerleştirebiliriz. Bu yer bizim asıl yerimiz değil. Bu dar-ı dünya veya bu hayat-ı dünya bizim asıl kalacağımız yer değil. Kimsenin kalmadığını görüyoruz zaten, biliyoruz efendim bizim asıl heves etmemiz gereken yer ahiret dervişlerden bir tanesini zenginlerden birisi almışlarına gel sana bir şey göstereceğim götürmüş yeni yaptırdığı bir konağa saraya gezdirmiş balkonları havuzları bahçeleri efendim ne güzellikleri varsa nasıl demiş yazık etmişsin demiş gelmiş yazık etmişsin bu dünyada yapacağına ahirette bir köşk yapsaydın ya yani asıl mühim olan bu dünyada ev yapıp upvayı berbat eyleme. Yani Diyarbakırlı Sait Paşa'nın da şiirinde geçiyor ya yani mühim olan bizim ahireti kazanmamız. Ahiretin mükafatına ermemiz. Ahirette cehenneme düşmememiz. Cehennemden kurtulmamız. Ahirette cenneti elden kaçırmamamız. Cennete mutlaka girmemiz. Mühim olan o. Allah Basiret gözü açık olup da bu dünyanın faniliğini anlayıp da her işi cenneti kazanmak için, rızayı bariyi kazanmak için yapan ve takva ehli olup cehenneme düşecek, Allah'ın rızasından kendisini efendim mahrum bırakacak işleri yapmaktan son derece titizlikle kaçınan ve sakınan kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Diğer bu hadis-i şerifi söyledikten sonra paragraf değiştiriyor ve ee, rivayet zincirini kaydederek Semetü İbrahim ne Yunus Yekulü Semetü Zennuni Ravi diyor ki ben İbrahim İbni Yunus'tan duydum o da Zünnün hazretlerinden duymuş Yekul şöyle diyordu şöyle derken Zünnün'ün şöyle dediğini o şahıs duymuş ben de ondan size rivayet ediyorum diyor ne demiş bakalım Zünnun Hazretleri'nin sözlerini efendim, e, şimdi hayatına anlattı. Bir de hadisi şerifini rivayet etti. Bu mübarek hadis alimidir de demiş oldu. Hadisle de ilgisi vardır demiş oldu. Tabii burada bir şey daha size hatırlatmak isterim. Muhterem kardeşlerim. Böyle e, İslami bilgisi çok kuvvetli olmayan birisi bir makalesinde yazmış. Tasavvuf ayrı bir dindir diyor tasavvuf ayrı bir dindir. Yani İslam'la ilgisi yok. İslam başka, sanki tasavvuf başkaymış gibi. Çok yanlış. Yani gerçek mutasavvuf, takva ehli insan demektir, en sağlam Müslüman demektir ve bu mübareklerin, geçen şeyde de El-Fudayd İdni İad'ın hayatında da gördük. Bütün arzuları, aşkları, şevkleri bütün kaynakları, ilimlerini, irfanlarını aldıkları kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz'in hadisidir. Ne dedi? Bidat sahibiyle yani sünnete uygun olmayan yolda yürüyen, bidat sahibiyle bir miktar oturan insan marifetullah'tan hiçbir koklam, koklayamaz, bir daha erişemezdir. Yani bidatçıların yanında bile oturmayı uygun görmemiş bu mübarek insanlar. O kadar ehli sünnet bunlar. O kadar sünnet yolunda uyuyen, yürüyen insanlar, uyumaları, uyanmaları, kalkmaları hep bu tarzda olan insanlar. Onun için ben tabi böyle sağlam bir kitabı, böyle ciddi bir alemin yazdığı kitabı size okuyarak, yani bu gibi tasavvuf hakkında, tarikat hakkında, büyükler hakkında ileri geri insanlar konuşuyor ama mesle dinle. Bak bu adam Allah rahmet eylesin kendisinden, isimlerini zikrettiği şahıslardan, hayatlarını anlattığı kimselerden, hepsinden Allah razı olsun, şefaatlerini Allah yardım etsin. Her şeyi senediyle söylüyor, kaynağıyla söylüyor. Sen nereye dayanarak söylüyorsun? Yani senin ölçünle. Bak bu mübarekler, hadis rivayet eden insanlar, alim insanlar, dikkatli insanlar. Hayatları böyle geçmiş, hakiki tasavvuf budur. Yani, bid'atın yoluna gitti mi, tasavvufun tesi bile kalmaz, insan felakete düşer. ...ne yapacak? Peygamber Efendimiz'in yoluna sarılacak. Kur'an-ı Kerim'in yoluna sarılacak. Zaten Peygamber Efendimiz... ...Kur'an-ı Kerim'in... ...mücessem uygulaması. Kur'an-ı Kerim, Musaf'ta... ...satırlarda, Fatihadan başlıyor... ...muhavizete ne kadar... ...satırlar içinde. Peygamber Efendimiz de... ...kâne hulukuhu'y Kur'an, ahlakı Kur'an olan... ...yürüyen Kur'an-ı Kerim. Canlı mücessem Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim nasihatleri ihtiva ediyor... Bu peygamber efendimiz de o Kur'an'a göre bir insan nasıl olması lazım onu gösteriyor. İşte mücessen Kur'an'ın insanda tatbik edildiği zaman ne sonuç meydana getireceğini gösteren canlı misal denmiş oluyor bize. Onun için peygamber Efendimiz'e biz diyoruz ki üsvetünel hasenetü. Yani bizim güzel modelimiz, numunemiz. Bakıp da kendisini örnek aldığımız, kendimizi ona benzetmeye çalıştığımız örnek insan, numune. Model insan. Kendisini taklit etmemiz gereken model insan diye şey yapıyoruz. Onun için muhterem kardeşlerim, bir taraftan tarihi anlatıyoruz, bir taraftan günümüzdeki olaylara ve hastalıklara ve zehirli sözlere ve çelmelere şey yapmış oluyoruz. Sizin dikkatinizi çekmiş oluyoruz. Gerçek tasavvuf nedir? Kur'an'ın hayata tatbikatıdır. Gerçek bir tasavvuf kimdir? Peygamber Efendimizin izinden yürüyen insandır. Takvadan tir tir titreyen insandır. Allah korkusundan, gözlerinden, yaş akıtan insandır. Allah yolunda yürüyen insandır. E peki bu adamlar niye tasavvufa düşman? Onlar bu tasavvufları bilmiyorlar veyahutta niyetleri kötü. Yani bunları bilen insan tasavvufa söz veremez. E efendim kötü numuneler de var. E kötü numunelerinden dolayı efendim koca bir grup lekelenmez. Kuyumculardan bir tanesi kalp altın yapsa bütün kuyumcuları suçlayacak mıyız? Öğretmenlerden bir tanesi talebesinden rüşvet alsa bütün öğretmenleri suçlayacak mıyız? Askerlerden bir tanesi düşmana sırrını satsa bütün askerleri tarih boyunca gelmiş geçmiş hepsinin Fatih Sultan Mehmet'leri, kahramanları, şehitleri, mücahitleri hepsini şey mi vatan haini mi ilan edeceğiz? Olur mu böyle şey? İşte görüyorsunuz bir mutasavvif kitaplara namlı geçmiş, anlı, şanlı, namlı bir insan işte nasıl e, hali olduğunu görüyorsunuz. Nasıl sünnet-i seniyeye bağlı olduğunu görüyoruz. Oradan bize çıkan ders nedir? Biz de sünnet-i seniyeye bağlı olacağız. Gerçek bu derviş olmak istiyor muyuz? Gerçek bu tasavvuf olmak istiyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'in ehli olacağız. Peygamber Efendimiz'in sünnetinin yolunun yolcusu olacağız. Bunun dışında tasavvuf yok. Tasavvuf ne güzel Hocamız kitaplara yazmış, söyleyen de güzel, yazan da güzel, nakleden de güzel. Ne güzel sözdür. Dervişlik olaydı, tac ile hırka alırdık biz dahi 30'a 40'a. Çok güzel. Yani böyle latifeli gayet güzel söylemiş. Yani üç aşağı beş yukarı bir pazarlık yapadık. "Ver bana bir 10 kilo dervişlik, yarım kilo dervişlik efendim. Bir cübbe dervişlik efendim. Kadiri dervişliğinden ver." halveti dervişliğinden ver. Yok olmadı. Bu bir dar geldi. Ötekisinler ver. 30'a 40'a biz de alırdık. Dervişlik o değil ki. Dervişlik, Kur'an'ı yaşamak, Efendimiz'in sünnet yolunda gitmek, Allah'ın sevgisini kazanmak. Allah'ın sevgisini kazanıyorsan, başka yoldan da kazanılmıyor zaten Allah sevgisi. kul اِنْ Allah تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللّٰهِ Eğer Allah'ı seviyorsa bir insan ne yapacak? Kur'an ne diyor? Allah'ı seviyorsa bir insan Peygamber Efendimiz'e uyuyacak. Başka çaresi yok. Bakalım Zünnü'nün Mısri Hazretleri ne buyurmuş? Tabi bu arada söyleyeyim ki geçen hafta burada dersimiz yaptığımız zaman geçen derste 8'i geçerek başlamıştık. Ama o zaman gelmiş olan misafirlerimiz rica bırakmışlar buraya. Demişler ki biz işimizden çıkıyoruz. Bu ilim ve irfanı öğrenelim diye bu tekkiye geliyoruz, bu dersleri dinlemeye geliyoruz. Evimize bile gitmeden geliyoruz, yemek bile yememiş oluyoruz. Yatsıdan sonra hemen ders başlasın demişler. Bir sabi Yasi ezanında de buraya geldik. Yasi ezden buraya geldik. Tabi bizim geçen şeylerde sekizde geldiğimizi düşünen kardeşlerimiz de sekizde filan gelmiştir bir kısmı buraya. Onlara söylüyorum yani, biz Yasi ezanında buraya geldik o ricalardan dolayı. Yani. Biz hemen iş yerimizden geliyoruz hoca efendi de erken gelsin. Dersden sonra dersi yapalım dedikleri için biz bugün yası da buraya geldik muhterem kardeşlerim. Yası da buraya geldik sizin ricanız üzerine yani öyle rica ettiniz diye. Yasıyı burada kaldık ama baktık ki böyle daha henüz asıl kardeşlerimiz gelmemiş. Anladık yani sekizde hoca dersi yapacak diye biraz gecikeceklerini. Biz de bu arada sizi bu bilgilerden mahrum bırakmayalım diye bu arada hatmi hacganımızı yaptık. Fena da olmadı yani. Onu da tamamlamış olduk. Sizi de beklemiş olduk. Yani pek bir şey kaçırmadınız. Zünnün-i Mısri Hazretlerinin hayatının daha başındayız. 245 veya 248 Hicri Kamerî senesinde vefat etmiş. Efendim, Sevban İbni İbrahim El-Ahmimi El-Mısri, babası efendim, Sudanlı olan efendim, Afrikalı olan bir köle ama padişah gibi bir köle. Köle ama padişah gibi bir azatlı köle ama padişah olmuş. Maneviyat aleminin parça olmuş, dünün öncüleri hazretleri. Onu okuduk, hadisleri rivayet etmiş, sünnet-i de bağlı, Kur'an'ı da biliyor. Efendim, tam Allah yolunun yolcusu, örnek insanlardan birisi. Demiş ki, nereden belli bunu dediği? Kimlerin duyduğunu burada yazıyor bu mübarek adam. Hepsini senetli ispatlı olarak söylüyor. İyyake emtekune bil ma'rifetin müddaiyen emtekune biz güftü muhterifen evtekune bil ibadeti müteallikan. Nasihat ediyor şimdi. Kime nasihat etmiştir bu? Tabii bunun alim olduğunu, arif olduğunu, evliya olduğunu zamanında anlamışlar. Etrafına toplanmışlar, sözlerini dinlemişler. O da yaşlanmış, yetişmiş, büyümüş efendim, olgunlaşmış bir mübarek zat olarak kendi hayat tecrübesini Allah yolunda yürürken efendim nelere dikkat etmek gerektiğini hayatının içindeki engin tecrübesinden 3-5 kısa cümle içinde bize anlatmış. Bu mübarekler çok konuşmazlar. İki kelime söylerler, üç kelime söylerler bir dünya kadar bir cihan dolu mana ifade ederler. Kısaca söylerler ama Sanki 90 yıllık hayatın tecrübesidir o. Yani bir bir büyük üstanın çırağına evladım öyle yapma, şunu şuradan tut, şöyle vur. Dediği gibi yani. Bunlar maneviyat yolunun büyük üstatları Buyurmuş ki İyâki enteküre bil marifeti müddeiyyen. İyâki demek Arapçada aman sakın yapma demek. Bak hatırlında olsun sakın o tarafa yanaşma, sakın böyle bir şey yapma demek. İyâki sakındırma ifade ediyor. Sakın yapma. İyyake aslında şey demek? Seni demek, sana demek. İyyake ama burada ne ne var? İyyake. Yani bak seni öğütlüyorum sakın böyle yapma. İyyake söylüyor, sesini söylemiyor. Böyle sanki parmağını sallayarak nasihat ediyormuş gibi. İyyake en küne bil marifeti müddeye. Sakın marifet marifetullah iddiasında, davasında bulunan bir kimse olma. Müdde'i ne demek? Bir davayı iddia eden. Palavacı demek yani. Kısaca söylemek gerekirse, Türkçesi ne bunun? Bir davayı iddia eden. Yani şöyleyim diyen, böyleyim diyen ama öyle değil. Palavacı yani. Ben asarım, keserim, şu kadar işi şu kadar zamanda yaparım Efendim bilmem bir kitap verdik. Bir kitap okuyoruz Ankara'da. Şöyle kitapı. Şunun yarısı kadar şöyle incecik bir kitap. Bu çok güzelmiş. Bunu tercüme etse İngilizce'den dedik. Birisi dedi ki ben bunu bir haftada tercüme ettirir getiririm. Bir haftada tercüme ettiremedi. Bir ayda tercüme ettiremedi. Bir yılda da tercüme ettiremez. Çünkü öyle kitabın hacmi küçük ama lafları ağır. Yani Herkese işte yani iddia yaparım. Ben şöyle şöyle yaparım. Palavra yani. Sakın marifetullahı iddia edici bir müdde'i olma. Yani ben marifetullah ehliyim diye palavra sıkma demek yani. Yüksekten atma demek yani. Marifetullah ne demek? Allah'ı bilme ilmi demek. Arefe ya'rifu ma'sar-ı mimisi marifet. Marifetullah ma'sarın mef'ulüne izafesi. Allah'ı bilme. İrfan. Allah'ı bilme ilmi. Yani ben Allah'ın yakınıyım. Allah'ın evliyasıyım. Allah'ı bilen bir kimseyim. Arif bir kimseyim. irfan sahibi bir kimseyim. Marifetullah'ı kazanmış bir kimseyim. Sakın böyle yapma. Diyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu'yu bilmek, onu bilen bir kul olmak öyle kolay alavrayla söylenecek bir şey değil. Sonu yok bu işin çünkü. Öyle bir derin ki Allah, Allah ilmi, o marifetullah ilmi Söyleyen mutlaka cahilliğinden söylüyordur. Ben bildim. Dur bakalım daha işin başlangıcındasın. Yani iki kere ikinin dört ettiğini bilen bir ilkokul talebesi geliyor eve. Ben matematiği öğrendim anne baba. Evladım sus. Matematik senin bildiğin iki kere iki ile dört ederden ibaret değil. Bunun yüksek sınıflarda öğreneceksin. Nelerini öğreneceksin bak. Aklına hayaline gelmez. Herkes bilmez bunun ortaokulu var. Lisesi var. Üniversitesi var. Matematik bölümü var. Bu işin Bin bir türlü şey var, eser var. Sakın marifetullah da iddiacı olma. Marifetullah iddiasıyla ortaya çıkma. Tabi bu, neden insan böyle ortaya çıkar? Konunun ne kadar bilinmeyecek, engin bir konu olduğunu anlayamıyor. Biliyorum diyor. İki kere iki dört eder. Matematiği ondan ibaret sanıyor. Sakın böyle bir şey yapma. Bil ki bu işin dibi yoktur, derimdir, yüksektir. Manevi makamların yükseğe yükseğe, daha yükseğe ve fevka elmin alim her ilim sahibinin üstünde daha alim bir başka şey vardır hepsinin üstünde de her şeyi bilen Allahu Teala Hazretlerinin sonsuz ilmi vardır Allahu Teala Hazretlerini Allah bilir kullar yoksa kullar kendisi Allah'ı bilemez kim ben Allah'ı biliyorum derse o bilmediğini gösterir el aczu an derekil idraki idraku Allah'ın bilinemeyeceğini kavrayabilmek Allah'ı bilmektir. Öyle Allah'ın zatından şeyinden bahsetmek feda tadribu lillahil emsal. Bir takım misaller vererek anlatmaya çalışmak işte okyanusa benzer, dalgaya benzer. Sus bakalım yani. Siz bilmediğiniz şeylere kendiniz teşbih de yapmayın diye Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. Onun için bu mübarek saatte büyük arif Sakın diyor, sakın Marifetullah'ı iddia eden bir kimse olma. Yani haddini bil, sükut et demek istiyor, bir. <gülüyor> Erteküne biz diye muhterifen. Muhterif, yani bir hırfet sahibi olmak, bir meslek sahibi olmak. Yani zahitliği, zühd ve takvayı meslek etmiş bir kimse de olma. Senin işin ne? Ben zahidim. Ya yani her, kimisi doktor kimisi mühendis kimisi kuyumcu kimisi bakkal kimisi ziraatçı, kimisi tüccar kimisi efendim bezgar manifaturacı filan sen neyse ben de zahidim. Ya böyle bir meslek var mı? Bu zühd Allah'a karşı olacak bir şey. Efendim bir efendim güzel sıfat ama olursa ne musun? Meslekti ki başkasına satılacak bir şey değil ki. Bununla para kazanacak değilsin ki. Sakın ha marifetullah biliyorum iddiasında bulunma. Sakın zühdü kendine meslek edinme benim meslem zıft. deyip de ortalıkta dolaşma diyor. Ev tekune bil ibadeti müteallikan ibadetle ilgili ibadete bağlı bir kimse olduğunda iddia etme. Yani bunlar ne demektir? Marifetini, marifetin sonsuzluğunu bil, zühdünü kendine sakla ibadetini de mümkünse halka göstermeden gizli yap. Yani başkasına karşı bu konularda böbürlenerek başkasına gösteriş yapacak filan olursan bu riya olur. O zaman hiçbir şey demek olursun. Yani bütün manevi vakalardan makamlardan düşersin demek. Demek ki derviş bizim büyüklerimiz işte bu manaya binaen bundan dolayı bizim büyüklerimiz normal bir medrese talebesi kılığında dolaşmışlar. Tek böyle şey yapmamışlar yani. Dışa renk vermemiştir. Meşhur Abdullah i̇bn Mübarek Hazretleri, çok büyük alim, çok büyük mutasavvuf, evliya Allah'tan kerametleri zahir kimse, efendim, böyle bir arkadaşıyla yolda gidiyormuş, susamış, çeşmenin başına gitmiş, tabi dış görünüşünden koca bir kavuğu olsa, cübbesi olsa, sırmalı bir şeyleri olsa filan, Buyurun hoca efendi filan derler. Herkes bir yol gösterir, açar. Buyurun efendim Kimisi hemen maşa sunar filan. Tabii o demek ki o kadar böyle mütevazi halktan bir insan gibi şey yapıyor ki, halbuki şarkın en büyük alimi diye tanınmış zamanında, şarkın en büyük alimi diye tanınmış, su içeceğim diye halkın arasında it ile kakıla böyle zavallı nihayet suyu içmiş ama yani içip de çıkıncaya kadar hiç kimse kaderinin kıymetini bilmemiş. O telaşın arasında içmiş çeşmeden suyu gelmiş. Diyor ki işte hayat bu diyor. Arkadaşına. Yani meşhur olmamayı seviyor mübarekler. Tanınmamayı seviyor. Sıradan bir insan muamele yapılmasını seviyor mübarekler. Gösterişi sevmiyor. Ya ben büyük halimim. Şöyle bir kenara çekil. Yolaç bakalım. İki tarımı şöyle dizirim bakalım. Bir eğilim bakalım filan demiyor yani. Bilinmemeyi daha çok seviyorlar. Mütevazılıktan yani. Gönüllü, alçak gönüllülüklerinden dolayı yapıyorlar. Burada da bu manevi dereceleri dışarıya ızhar etme. Bunların iddiasıyla, palavrasıyla ortada görünme. Varsa bir de sakla demek istiyor yani. Bunları gizli yap da kıymetli olsun. Yoksa, Yoksa rüya olur, şöhret olur, gösteriş olur. Onlar da afettir. E şöhreti afetün. Şöhret afettir. Tanınmış olmak. Bir insanın parmakla gösterilmesi insanın başına bela olarak yeter. Allah korursa korur. Ayrı ama yani o şöhret afettir. Onun için herkes Saklamış kendisini Evliya Normal bir elbise giymiş, hiç belli etmemiş. Ama kimisi kocaman sakal bırakıyor, bir acayip kılık, elinde bir asa, bilmem, bir şey renkler, bir tavırlar, bir şeyler filan. E bu dış kıyafet meselesi değil. Bu dış kıyafetle olsaydı 30'a 40'e herkes olurdu, herkes birinci sınıf sofi olurdu. Öyle olmuyor yani. Bu sözü herhalde anladık diyelim. Efendim benim anlattık, anlayabildiysek anladık. Ve bihi kale. Ve bihi demek aynı rivayet zinciriyle aynı kaynaktan geldiği üzere kale o şahıs dedi ki Semetüzennunu <gülüyor> zünnunu <gülüyor> duydum şöyle dediğini. Vesu ile kendisine soru, soru sorulduğu zaman şöyle dediğini Zünnun Hazretlerinin duydum. Vesu ile hal cümlesi derler. Arapçada bir cümlenin başına vav harfi gelirse, bir cümle gelirse bazen o hal cümlesi olur. Yani kendisine soru sorulmuş bir halde o da cevabını verirken şöyle dediğini <gülüyor> duydum demek oluyor. Sormuşlar ne demiş? Ma ahfel hicabi ve eşedduhu perdelerin en gizlisi ve en kalını, en şiddetliyse hangisidir? diye sormuşlar. Perdelerin en gizlisi ve en şiddetlisi hangisidir? Bir soru sormuşlar ama buradaki perdeden maksat ne? Yani şu camlardaki perde mi? Hayır. Allah Teala Hazretlerinin sevgili kulu olmak için, olgun bir insan olmak için, Allah'a kavuşmak için, belli o manevi merhaleye ulaşmak için, tabii çok dikkat etmek lazım. Bu yolun çok perdeleri var, yani manileri var. Allah u Teala Hazretlerinin 70 bin hijcaptan Efendim 70 bin Nurdan 70 bin zulrmetten perdesi vardır deniliyor yani 70 bin kolay değil 7 değil 70 değil 70 bin perdesi var Efendim e, şimdi perde demek yani Allah'tan alıkoyan Allah'ın varlığını, birliğini, marifetullahı, manevi makamları elde etmesini engelleyen, perdeleyen, gözünü perdeleyen, görmesine mani olan, ulaşmasını engelleyen mani demek yani. Bu perdelerin en gizlisi hangisidir? Yani, insan perdeyi anlar, maniayı anlar, açmak için çalışır. Burada bir kalın perde var, duvar var der, merdiven getirir, aşar, kenarından dolaşır, perdeyi aralar filan ama, gizli perde ise, yani, bir şey perde oluyor ama perde olduğunun şahıs farkında değil. Bir şeyi görmesini engellediğinin farkında değil. Böyle bir perde. Öyle bir perde ki gizli. Yani kişi onun perde olduğunun farkında bile değil. Bakıyor etrafta bir şey yok diyor. Halbuki gözünde perde var. Perdenin arkasını görmüyor. Tamam yok diyor. Çünkü gözü perdeli. Bu perdelerin en gizlisi hangisidir ve en şiddetlisi? Yani... E İnsanı yoldan alıkoymak bakımından, tehlikeye bakımından en şiddetlisi hangisidir? diye sordular. Bu insanların işi gücü Allah'ın sevgili kulu olmak yolunda yürümek olduğu için perdeleri merak ediyor. Meraklılar da soruyorlar yani bu yolda insana ne perde olur, ne yaparsak ulaşamayız, ayağımıza ne takılır, ne mani olur diye soruyorlar. Kale o zaman buyurdu ki, rüyyetün nefsi ve tedbiruha kişinin kendi nefsini görmesidir ve nefsinin işlerini yapma efendim. E, koyulmasıdır. Yani nefsini hoş edecek, nefsini memnun edecek, nefsinin arzusu e, yolunda işleri efendim e, götürmesi. Bu en büyük şey. Yani ki derviş nefsine esir oldu mu? Nefsini görüp de kendi kendi ben ben niye düştü mü? Kendi benliğini gördü mü? E nefsinin arzusu peşine gitti mi onu yerine getireceğim diye nefsini tatmin yolunda yürüdü mü? işte perdelerin en görünmesi ve en şiddetlisi ulaşamaz. Artık nefsine böyle böyle bağlanmış bir insan bu duruma düşmüş bir insan manevi vakamatı bulamaz demek. Nefis nedir? Nefis insanın kendisidir. Kendi. Cae zeydün nefsudur. Zeyd bizzat kendisi geldi demek. Nefis insanın kendisidir. İnne nefs le emmaretun bis-sui illa ma rahime rabbi. Nefis muhakkak ki insana kötülükleri çok çok emreder. Emmaretun bis-sui em emmare ne demek? Amir sözünün mübalağalısı. Nefis insana efendim kötülüğü emredicidir. Kötülüğü amirdir dese, inne nefs'e amirun amiri sui dese yani kötülüğü emrediciler dese yani bir defa emrediyor başka zaman emretmiyor falan bir, bir mana çıkar. Emmar demek emretmeye meslek edilmiş. İşi gücü boyuna etrafa emir yağdırmak. Boyuna kötülüğü emmar etin bir şöyü. Niye emmar diye sonunda t gelmiş? Nefis mühendis olduğunda. Yani müzekker olsaydı innel bedede, mesela le emmarun derdi mesela öyle bir şey olsaydı. <gülüyor> nefis kötülüğü çok emreden bir şeydir. İnsanın içinden Yat, uyu, boşver, kalkma, kılma, şimdi soğukta abdest alma, efendim, tesbini çekme, efendim, ye iç, yenge keyfine bak, işe gitme, vesaire. Hep içeriden böyle, böyle kötü emirler yağdırır. Bir su kötülüğü emreder. Kötü şeye, şu kızın peşine takıl, şu kötülüğü yap, şu meyhaneye gir, şu içkiyi iç, bak ne kadar tatlı, kafayı bulduğun zaman ne kadar keyif oluyor, bilmem ne vesaire filan, böyle içinden Böyle insana bir şeyler emrediyor. Duyar mısınız bunu? Herkes duyar. İçinden işinden bir arzu geliyor. Canım hiç istemiyor. Ha işte o nefsin istemiyor. Hadi gel şu işi yap. Canım hiç istemiyor. Sen can kelimesini bir tarafa bırak o nefis işte. Nefsin emmarei bir su olduğu için şey yapmıyor. Bizim arkadaşlardan bir tanesi Allah selamet versin. Her zaman anıyoruz. Tarikata yeni girdiği zaman... E Sormuş hocası da nasılsın, ne haber, nasıl gidiyor dervişlik yani ilk günlerde nasılsın diye sormuş da demiş ki işte vazifeleri yapmaya çalışıyorum da dargınlarla da barış demiştin ya hocam işte o barışmak nefsime çok ağır geliyor İzzeti nefsime dokunuyor demiş izleti nefsime <gülüyor> dokunuyor demiş ah evladım nefsi izzeti ne olur izleti nefis nefis alçak bir varlık insana böyle kötüleyemeli düşman a da adam nefsi ke senin en büyük düşmanın kendin içindeki Canım istemeye diyorsun ya ders ondan çalışmıyorsun. Canım çekti diyorsun ya elmayı ondan koparttın. Canım çekti diyorsun ya içkiyi ondan içtin. Ee, i̇şte dayanamadın canım çok arzuladı diyorsun da filancanın peşine ondan takılıyorsun. İşte can dediğin o nefs, nefs işte sana bütün kötülükleri yaptırıyor. Bak kurtaramıyorsun, hadi derse çalış, çalışamıyor. Hadi namaz kıl, kalkamıyor. Hadi adres al, alamıyor. Hadi tesbih çek, çekemiyor. Hadi şu hayrı yap, yapamıyor. Vazgeç bir şeyden, inattan vazgeçemiyor. Neden? Nefis. İşte insanın içinde bir arzu yüklüyor insana. İnsan o arzunun pençesinden kurtulamıyor. O kötülüğü yapıyor. Demek ki nefsine mağlup oldu. İçinden gelen bir kötü emri tuttu da yaptı mı insan nefsine mağlup oldu. Tasavvuf nedir? Tasavvufun en mühim işlerinden bir tanesi işte bu içindeki bu arzuları bastırıp yenebilmek. Katma ya, yat dışarıda kar yağıyor. Yatağın içi sıcacık. Ne yapacaksın yataktan kalkıp da sabah namazına bir de camiye gidecekmiş. Bırak bu işi ya. Çek yorganı. Kulakların da üşümesin. Tabii şimdi bu yatağın içi sıcak. Hakikaten canı istiyor. Kim istiyor? Kendi nefsi istiyor. Bunu kim yenecek? Gene kendisi yenecek. İşte İslam'ın zorluğu burada. İnsan kendi kendisini yenmek zorunda. Ve insanın kendisi kendisine düşman. Kendi arzusu kendisine düşman. Tasavvuf işte bu buradan başlıyor. Bu mücadelede başlıyor. Yeneceksin, kalkacaksın. Şimdi nefis yataktan kaldır, kalktın, yendin nefsini yani uykuyu yendin. Yahu dışarısı çok soğuk be. Al hakdesini, kıl şükür namazı, yat gene yatağa. Bu sefer böyle tuttur. Gitme. Camiye kadar gitme. E camiye gider ya işte Sabah namazını kıldın ya işte dua da ettin. Bundan sonrası farz değil. Efendim kalk al pabucunu bir sıcak yatak seni bekliyor. Duayı ettirmez. Yani böyle her noktada içinden bir arzu geliyor. Senin canın istiyor yani. İstiyor yapmak istiyorsun onu. Kim seni şey yapacak birisi seni bağlayacak mı? Birisi seni kolundan mı tutacak? İşte sen kendi kendini tutacaksın. İşin zorluğu buradan. Onun için insanlar, iyi insan kolay olamıyor. Çünkü kendi kendisini yenemiyor. Kendi işinden doğan arzusunu engelleyebilse, ona mani olabilse, onu aşabilse, peki onu aşacak da ne yapacak? Dini bilgisinin sünnet-i seniyenin gösterdiği işi yapıyor. Bu camide namazın kılınması sünnet-i seniyedir. Camide kılacaksın. Namazdan sonra oturmak Efendimizin sünnetidir oturacaksın. Şöyle yaparsan sevap var, öyle yaparsan bir şey yok. Sevaplı işe rağbet et filan diye insanın kendi kendini yenmeye alışması lazım. E nasıl nasıl alışacağız hocam? İnsanın kendisini nasıl yenebilir? Biz bunun Müslümanlar olarak, Allah bize senede bir ay egzersizini yapma, yapma, eğitimini yapma nimetine sahip bir milletiz biz. Biz Müslümanlar nasılız? Nefsi Yenmek için bir ay bizim eğitim şeyimiz var. Kampımız var. Ramazan. Ramazan bizim nefsi yenme kamp hayatımız. Askerlik hayatımız yani. Nefse karşı mücadele devremiz. Ramazan geliyor. Yemek yemeyeceksin. Sabahtan akşama. Yemek yemeyeceksin. Su içmeyeceksin. Evliysen efendim e, sabredeceksin vesaire filan. Yani Orucun şartları nelerse, harama bakmayacaksın efendim, ağzına sahip olacaksın, diline sahip olacaksın, kimseye işe yapmayacaksın. İşte bak bir ay bu egzersizi yapıyorsun. En yapmasını bilmeyen insan bile öğrenir. Bak işte bu bu evdeki ekmek senin ekmeğin mi? Benim ekmeğim, helal kazandım. Bak ben şeyim, ustayım, demirin karşı şey ocağın karşısında kült kült çekici sallaya sallaya bu ekmeği kazan. Ama şimdi yemeyeceksin yiyemezsin. Neden? Allah yiyemeyin demiş gündüz. Peki Allah emretti o halde her yani Çok susadım, hava çok sıcak, buzlu. İçmeyeceksin. Daha başka birisi geliyor, oruçlu bir insana birisi çattığı zaman diyor ki peygamber efendimiz ben oruçluyum, ben oruçluyum de ona uyma. Başka zaman vurursun bir tane devirirsin. Yani sen git işine dersin filan dövebilirsin yani ama ben oruçluyum diyorsun. Sataşana uymuyorsun yemek imkanın var yemiyorsun içme imkanın var içmiyorsun dinle sahip oluyorsun gözüne tatlı gelen bir şeye bakmıyorsun